E'ûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellâhi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve ne'ûzu billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amâlinâ. Men yehdihillâhu fe lâ mudille ve men yudlil fe lâ Ve eşhedü en lâ ilâhe illallâh vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Emma ba'd. Fe inna estahıl hadîs kitâbullâh ve hayral hedîyedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. <Sessizlik> <Sessizlik> Ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'â, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin finnâr. Zebercet şerhinde namaz kitabının ayakkabılarla namaz kılmak başlığında kalmıştık. 265. hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz namaz kılacağı zaman ayakkabılarını çıkarsın ve kimseye eziyet vermemek için onları iki ayağının arasına koysun yahut ayakkabılarla namaz kılsın. Bu hadis Bukhan'ın şartına göredir. İbnül Münzir el-Efsat'ta İbn-i İbban, i̇bn Zeyme, Hakim, Abdurrazzak, Ebu Davud, İbn-i Mace, Şerh-i Begavi, Taberani ve Beyhakir rivayet etmişlerdir. Ayakkabıyla namaz kılmaya dair Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan daha başka hadisler de gelmiştir malumunuz üzere. Bunlardan birisi Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam bir gün namaz kıldırırken namaz esnasında ayakkabılarını çıkardı, bunun üzerine cemaatle çıkardı. Namazdan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana Cibril namazdayken geldi ve ayakkabılarımda pislik olduğunu söyledi. Ben bu yüzden çıkardım, siz neden çıkardınız? diyor başka bir hadiste Yahudilere muhalefet edin, ayakkabılarla da namaz kılın. Zira Yahudiler ayakkabılarla namaz kılmazlar. Buyuruyor. Yani ayakkabılarla namaz kılmak sünnette meşru olan bir şey. Burada Yahudilere muhalefetle birlikte zikrediliyor. Bu millet şu. Yani temizlik anlayışındaki aşırılık veya bir kutsallık mesela bunun Yahudilerle alakalı olması Musa Aleyhisselam'ın Rabbinden vahiy almaya gittiği zaman Tuva Vadisi'nde işte ayakkabılarını çıkar. Zira sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ayetinde belirtildiği gibi. Bundan hareketle Yahudiler yani bunu bir pislik gibi görüp ayakkabılarla namaz kılmayı ayakkabılarla namaz kılmazlar. Dolayısıyla Müslümanların zihninde Cehaletin yaygınlaşması sebebiyle son zamanlarda böyle Yahudilerinkine benzer bir temizlik anlayışı e, hakim olmuş durumda. Buna muhalefet için ayakkabılarla namaz kılmak e, müsteaptır, e, daha uygundur. Ama kişinin böyle bir anlayışı olmadıktan sonra, yani ayakkabılarla da namaz kılınır, ayakkabısı da kılınır, yani e, itikadi olarak e, böyle bir problem olmaz sürece, Ayakkabıyla da, ayakkabısız da namaz kılmakta herhangi problem yok. Bu yüzden hadisin başında biriniz namaz kılacağı zaman ayakkabılarını çıkarsın ve çıkardığı zaman kimseyi rahatsız etmeyecek bir yere koysun. Veyahut da diyor ayakkabılarıyla kılsın. Yani burada e, emir değil. Yani ayakkabılar çıkarmak emir değil. Ayakkabılarını çıkarıp kimseyi rahatsız etmesin. Yani ayakkabılar çıkardığı zaman kimseyi rahatsız etmesin. İki ayağın arasına koysun veyahut da ayakkabılarıyla kılsın. Yani buradaki emir esasında cemaate bir rahatsızlık vermemek. Ee, onunla ilgili. Yoksa ayakkabıyı çıkarmaya yönelik bir emir değil bu. Ee, burada her iki şekilde bir e, cevaz ifade ediliyor. Başka bir hadiste zaten işte biriniz mescide geldiği zaman ayakkabılarını kontrol etsin. Eğer onda eziyet varsa onu gidersin, ayakkabılarıyla kılsın ve da iki ayağın arasına koysun. Böyle değişik hafızlarla gelmiştir bu hadis. Asıl olan bunlar cevazdır. Yahudilere muhalefet gerektiği yerde de müstahaplık devreye girer. Yani bu teşvik edilmiş bir duruma gelir. Sahabeden Ebu Musa radıyallahu anh ile Ünlü İl Mesud radıyallahu anh arasında allah Alem ikisi arasında geçiyordu kısa. İşte birisi namaz kılacağı sırada ayakkabılarını çıkarmaya davranınca hayırdır, neden ayakkabını çıkarıyorsun, yoksa sen mukaddes vaadi tuada mısın diyerek böyle bir uyarıda bulunuyor. Yani onun böyle bir uyarıda bulunması başkalarına böyle bir örnek olmaması. Yani Yahudilerdeki gibi bir anlayış yerleşmesin. İşte zamanımızda bu anlayış maalesef yerleştiğinden ayakkabılarla namaz kılmak, ee, çirkin görülür hale gelmiş. Yani bu sünnet insanlara hatırlatıldığı zaman fiili olarak veya kavli olarak bazı insanlar yadırgıyorlar. Bunun sebebi cehalettir. Ee, cahiliyeyi bilmemektir. Yani İslam öncesindeki cahiliyeyi bilmemektir. Ee, buna karşı çıkmak cahiliye adetidir yani. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olmuş bir sünnettir. Biz temizlik anlayışlarımızı kitap ve sünnete göre şekillendirmek zorundayız. Ee, ancak bu Gördüğün, bildiğin bir pislik varsa necaset türünden ayakkabıda, ya onu giderirsin. Eğer gidermek mümkün değilse ayakkabılarını çıkarıp kılarsın. Asıl olan budur. Burada bununla ilgili olarak Hanefi mezhebinde, diğer mezheplerden ayrı olarak Hanefi mezhebinde yaygın olan bir şey var. Hanefiler de bunu bilmezler. Mesela Hanefi e, fıkıh kitaplarının bazılarında yalın ayak namaz kılmak mekruhtur derler. Bunu, bu mu söyleyen önceki ulema, yani Hanefi uleması, işte Yahudilere muhalefet gerektiğinden dolayı ayakkabılarla namaz kılmak gerekir. Bu manada söylemişlerdir. Yoksa erkeğin ayağının avretliğiyle hiçbir alakası yok. Yani bununla bir alakası yok. Ee, önceki Hanefi uleması, Yahudilere muhalefet için ayakkabılarla namaz kılmalı. Ayakkabısız namaz kılmak mekruhtur manasında söylemişlerdir. Ama sonrakiler... İşte e, ulemanın sözlerini sanki Kur'an, sünnet, nasıl gibi değerlendirdiğinden mesela çorapsız namaz kılmayan mekruh diyenleri görürüz. O, o kasıt onunla alakalı değil. Yani bunun maksadı ayakkabıyla namaz kılmanın sünnet, müstahap bir sünnet oluşu. Yahudilere muhalefet için bazen gerekli oluşuyla alakalı. Namazda kadının kıyafeti 266. hadis. Aişe radiyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayız görmüş bir kadının namazı başörtüsü olmadan kabul edilmez. Bu hadis müslimin şartına göredir. Bunu İbnül ül Müsned'inde i̇bn Zeyme, i̇bn ben Hakim, İbn-ül El-Müntekada, Ahmet bin Ambel, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Şerh-i Sünnet-e Begavi, i̇bn Şeybe, bin Rahiye, Mu'cemin'de İbnül i Arabi, El-Muhallada, i̇bn Hazm, El-Efsad'da, İbnül Münzir ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Elbani, İrval-u Galil'de etmiştir. Müslim'in şartına göre bu hadis. Diğer bir hadis 267 numara. Amra bin Abdurrahman rahim rahimehallah da Ayşe radıyallahu anha dedi ki: Kadının namazda üç elbisesi olmak zorundadır. Kollu elbise, boydan elbise ve baş örtüsü. Ayşe radıyallahu anha izarını giyer ve onunla boydan boya örtünürdü. Bu eserde Müslim'in şartına göredir. Bunu İbn Sa'd Tabakat'ında Elbani de cilbabul mer'ede zikretmiştir. Evet, e, yine kadının e, namazdaki kıyafetiyle ilgili şu son zikrettiğimiz rivayeti merfu olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dayandıran Ümmü Seleme rivayeti de var e, sünenlerde. Fakat e, işte kitabın şartıyla alakalı olmadığı için biz kitabın şartına uygun olan başka bir eseri koyduk buraya. Demek ki kadın burada iki şey dikkat edecek. Birincisi, e, namahremlerin görebileceği bir ortamda namaz kılması durumu. İkincisi, evinde kıldığı namaz. Yani mahremleriyle e, beraber olduğu zaman e, namazdaki kıyafet. Bu anlatılan namazdaki asgari kıyafettir kadın için. Eğer namahremler varsa, yani diyelim sahrada namaz kılacak. Orada kılmak zorunda kaldı açık bir alanda veya umumi bir yerde. Böyle bir durumda tepeden tırnağa kadın örtülü olmak zorundadır. Dikkat edin, Ayşe Radyalana'dan önceki rivayette, ''Hayız görmüş bir kadın namazı başörtüsü olmadan kabul edilmez.'' hadisinde, ''Himar'' ifadesi geçiyor. Himar, yüzde örten bir e, örtüdür. Yani yüzünde örtüldüğü bir elbise. Arap lügatine ''Himar'' kelimesi, yüzünde örtüldüğü bir elbise anlam içeriyor. Dolayısıyla yabancı erkeklerin görebileceği bir ortamda kadın namaz kılmak zorunda kalırsa ellerine eldiven de giyer, işte yüzünü de örter. Yani yabancılara örtmesi, göstermesi haram olan yerlerini örter. Ee, o şekilde kılar. İşte namaz içinde yüzünü örtmez, ellerini örtmez diyenlerin bu konuda hiçbir delili yok. Yani mahrem görecekse tesettür farzdır kadına. Ama ee, mahremlerinin yanında olduğu zaman veya yalnız olduğu zaman, yalnız başına kılacak, namaz, evinde kılacak, İşte o zaman e, Allah Azze ve Celle'ye karşı edebinin gereği olan kıyafetlerin asgarisi işte budur. Kollu elbise, yani kısa kolluyla kadın namaz kılamaz, tek başına olduğu bir durumdan bahsediyoruz. İşte yarım elbise veya pijama, pantolon tarzı e, pijama, şalvar dediğimiz, Böyle bir şey olmayacak, boydan elbise olacak. Yani eteği ta topuklarına kadar inecek ve baş örtüsü, yani başını örten bir örtü. Burada yani yalnız olduğu takdirde e, ellerini, yüzünü örtmesi şart değildir. Çünkü ellerini, yüzünü örtmesi yabancı erkeklere karşı emredilen bir şey. Na mahremlerine karşı, mahremlerine karşı değil, mahremlerin yanında e, bazı abdest ağzalarını açabilir yani abdest azaları açık bir vaziyette mahremlerinin yanında bulunabilir ama namazın adabı olarak namazın şartı olarak e, mahremlerinin yanında mesela saçını açabiliyor ama namazda açmaması gerekir namazda başı örtülü olmak zorunda bu namazla alakalı namaza saygıdandır Allah Azze ve Celle'nin Araf suresinde zikretti işte e, örtünmeyle ilgili namaz için örtünmeyle ilgili emrinin de gereği budur Dolayısıyla ben mahremlerinin yanından nasıl çıkıyorsam işte abdest ağız açık açık vaziyette o şekilde de namaz kılarım diyemiyor demek ki kadın. Şu elbiseler olmak zorunda. Kollu bir elbise kısa kolluyla kılamaz. Boydan bir elbise giyecek. Vobal dediğimiz boydan bir elbise olacak ve bir de başörtüsü olacak. Kadının namazda bu elbiseleri olmak zorundadır ifadesiyle geliyor. La de yani zorunludur olmazsa olmaz. Namazda ön safta durmaya layık olanlar 268. rivayet. Enes radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden ezberlemeleri için muhacirlerin ve ensarın namazda kendisinin arkasında durmalarını isterdi. Bu hadis Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Bunu Ahmed bin Hanbel İbn İbden Hakim Zeyrulmaktı'sı el-Muhtar'ede, İbn Mace Sünenü'l-Kubra'da, Nesai, Ebu Yala ve Abd bin Humeyd rivayet etmişlerdir. Benzer manada bir hadis daha var açıklamasını sonra yapacağız o yüzden. 269. rivayet. Kays bin Ubbad Rahimullah dedi ki, Ben Medine'de mescitte ön safta namaz kılıyordum. Bir adam beni arkamdan çekti ve beni arkaya eterek kendisi benim yerime durdu. Vallahi nasıl namaz kıldığımı bilemedim. Namaz bitince bir de baktım ki o Ubey bin Ka'b radiyallahu anh imiş. Dedi ki ey delikanlı Allah seni kötüleştirmesin. Bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bizim kendisinin arkasında durmamız için bize ahdidir. Sonra kıbleye döndü ve dedi ki Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki akit sahipleri helak oldu. Bunu üç defa söyledi. Sonra dedi ki vallahi ben onlara üzülmüyorum. Asıl üzüldüğüm onların saptırdığı kimselerdir. Ben Bununla yani bu akit sahipleriyle kimleri kastediyorsun dedim. Yöneticileri kastediyorum dedi. Bu hadis Bukhari'nin şartına göredir. Ebu İshak el-Müzekki Müzekkiyatta İbn-i Zeyme İbn-i İbban, Hakim, ziyal Maktis el-Muhtare'de Ahmet bin Anbel, Talisi Müsned'in de İbn-i Cab, Nesai, Evliyada İbnu Aym tarihinde i̇bn Asakir Sakir rivayet etmişlerdir. Mukbil bin Hadi Ahül-Müsned tarihci etmiştir. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhacir ve ensarın Böyle bazılarına, Medine'de bulunan muacir ve ensara Kur'an kıraatını kendisinden ezberlemeleri için bunların kendisinin arkasında durmalarını emretmişti. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazda sureleri okuyor. Onlar da orada dinlediklerini ezberliyorlardı. İşte bunlardan birisi de Ubey bin Kabrat, kıraat imamlarından sahabelerdi. İşte bu ahdi alanlardan birisi olduğu için Ubey bin da e, ön safta yer alabilmek için bu ahit sahiplerinden olmayan birini arkaya çekmiştir. Yani sonrakilerden bazılarının e, böyle bir şey yapması gerekmez. Yani ben ön saftan birini çekeyim, onun yerine geçeyim. Yani kimse böyle bir şey yapmaya kalkmasın. Bu muhacir ve Ensar'dan bazı kimselere Allah Resulü'nün e, verdiği ahitten dolayı e, bunu yapmıştır. E, bununla beraber normal cemaatin ikamesinde, safların ikamesinde gözetilmesi gereken şeylerden birisidir ayrıca bu. Yani e, akıl, hulum sahibi, yani yetişkin, aklı başında olan, yani çocuklar durmayacak imamın arkasında. Veya çocuk olsa bile e, zeki, kıraati iyi olan, ezberi olan, hafızı olan çocuklar olabilir. E, Kur'an hafızı olan, kıraati düzgün olan, aklı başında olan, emretme yetkisine sahip olan, söz dinlenen kimselerin imamın arkasında e, durmasına önem göstermek cemaatin adabındandır. Yani cemaatle namazın adabındandır. Safların ikamesinde böyle kimselerin imamın arkasında durması gerekir. Neden? E, bunun da sebepleri, işte imam ayrılmak durumunda kalabilir, imamın yerine geçebilecek pozisyonda olmalı. Veya imam hata yapar, onu uyarıp doğrultusuna e, yönlendirebilecek şekilde olmalı. Görev bu kimselerdedir yani. Şimdi bu gözetilmediği için, buna ihtimam gösterilmediği için imam yanılıyor, mesela duraklıyor olabilir. Cemaatten herkes kendine göre işte düzeltmeye kalkmasın yani. Cucuna çıkar o zaman. Karışıklık çıkar. İşte o arkasındaki üç kişi, belli kişiler, bu vazife onlarındır. Yani imamın yanıldığı yerde düzeltme, hatırlatma. E bu sebeple imamın arkasına geçen kişilerin, ilk safta duracak kişilerin böyle kimseler olması gerekir. Bu cemaatin adamındandır. Yani buna delalet eden ulul emr ve hulm sahibi kimseler başka hadislerde de bu şekilde teşvik edilmiştir. İmamın arkasında böyle kimseler durmalı. Fakat dediğimiz gibi işte böyle olmadı başka birisi gelip önden birini çekip yerine geçmeye kalkmasın. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sahabelerden, muhacir ve ensardan bazı kimselerden aldığı ahit sebebiyle. Hadisin devamında akit sahipleri helak oldu. Ee, bunlar, burada yöneticileri kastediyor. Belli ki Ubey bin Kabra diye yani bunu şahsi görüşüyle söyleyemeyeceği için, gaybi bir mesele olduğundan dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işitmiştir. Yani hükmen merfudur bu kısmı. Ve diyor ki, ben onlara üzülmüyorum. Yani o yöneticilere üzülmüyorum. Yani onlar helak oluyor zaten. Ben onlara üzülmüyorum. Onların saptırdığı kimselere üzülüyorum diyerek bir hatırlatmada bulunuyor bu hadiste. Evet. Yine safların adabıyla ilgili olarak kadınların arka saflarda durmaları. 270. hadis. Ebu Said el-Hudri dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dikkat edin. Size, günahlarınıza kefaret olacak ve iyilikleri artıracak şeyi göstereyim mi? Kefaret olması, örtmesi, silmesi. Yani kefaret olması demek, örtmek demek, onun yerine geçecek. Yani e, işlediğin iyilik, senin kötülüklerini örtecek, kapatacak onu, telafi edecek. Bu kefaret olacak iyilikleri ve iyiliğinizi artıracak şeyleri göstereyim mi? Dediler ki, evet yalan Resulü şöyle buyurdu. Zorluklara rağmen abdesti tam olarak almak, şu mescide adımları çoğaltmak, namazdan sonra diğer bir namaz kılmak, yani nafile namazları e, özen göstermek, evinden temizlenerek çıkıp da mescide gelin ve Müslümanlarla veya imamla beraber namaz kılan, sonra da bir sonraki namazı bekleyen hiç kimse yoktur ki melekler onun için şöyle demesinler, Allah'ım onu bağışla. Allah'ım ona merhamet et. Namaza kalktığınız zaman safları düzgün tutun ve açıklıkları kapatın. İmam tekbiri aldığı zaman tekbiri alın. Muhakkak ki ben sizi arkamdan da görüyorum. İmam semi Allahu limen hamide" deyince siz "Rabbena ve lekel hamd" deyin. Erkeklerin en hayırlı safları ön saflar, en şerli safları arka saflardır. Kadınların en hayırlı safları arka saflar, en şerli safları ön saflardır. Ey kadınlar topluluğu, Erkekler secde ettiği zaman bakışlarınızı erkeklerin avretlerinden sakının. Bu hadis Bukhari'nin şeridine göredir. i̇bn İbn-i Zeyme, Hakim, Ahmet, Abd bin Hümeyt, Haris bin Ebi Usame, Ebu Yala ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Evet, mescitlerde namaz kılınırken kadınlarla erkeklerin arasında bir perde olmasına gerek yoktur. Yani bu vacip değildir. Yani bu şart değildir. Hadisten zaten bu anlaşılıyor açıkça. E, fakat saf düzeninde erkeklerle, kadınların safları ne kadar birbirinden uzak olursa o kadar hayırlı oluyor. E, baş tarafı gayet anlaşılır durumda zaten. Yani e, imamla beraber tekbir almak, yani ilk tekbire yetişmek. E, e, i̇mam tekbir aldığı zaman cemaatin e, yetişmesi, hazır bulunması işte bir namazdan sonra bir diğer namazı beklemek, o arada işte nafile namaz kılmak veya zikirle uğraşmak bunlar e, iyiliklerdir. Melekler böyle dua eder. E, namaza kalktığınız zaman, yani durduğunuz zaman namaza saflar düzgün tutun ve açıklıkları kapatın. E, ben sizi arkamdan da görüyorum diyor Allah Resulü Aleyhisselat Bazı mucizat kitabı yazanlar, yani delal'ün i Nübüve kitabı yazan e, alimler, bunu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hususiyetleri arasında zikretmişler. Bazıları işte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın arkada da gözü vardı gibi bir şeyler söylüyorlar. Yani bunlar bu açıklamalara gerek yok. Biz burada zahirinde belirtildiği gibi yani Allah Azze ve Celle'ye zor olan bir şey yok. Mesela bugün için arabalarda biliyorsunuz geri görüş kamerası gibi şeyler var. Yani Allah gösterir Nebisine, bir şekilde gösteriyor. Arkada göz olmaz gerekmiyor yani illa ki. Ama Nebi Aleyhisselatü vesam bildiriyor ki, ben arkamdan da önümden gördüğüm gibi görüyorum sizleri diyor. Belli ki Allah Azze ve Celle ona gösteriyor. Ee, bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hususiyetlerindendir. Ve uyarıyor işte, dikkat edin. İmam Semiyallahü'l-Men Hamdeh deyince siz Rabbena velekel Hamd deyin. Yani cemaat Semiyallahü'l-Men Hamdeh demez. Bunu imam söyler, cemaatle namaz kıldığı zaman. Rabbena ve hamd, Rabbena lekel hamd veya e, bunun gibi Allahumma Rabbena ve hamd diye değişik lafızlar var. Bunların hepsi de meşrudur, hepsi de sabittir. Bunlardan herhangi birisini söyleyebilir cemaat ama cemaat semillâhu l demez. E, erkeklerin en hayırlı safları ve kadınların en hayırlı safları da açıklandı. Burada şu uyarı var. E kadınlar topluluğu, erkekler secde ettiği zaman bakışlarınızı erkeklerin avretlerinden sakının. Yani bu arada bir perde olmadan namaz kılmanın e, meşru olduğunu gösteriyor. bu işte bu perdeyi vacip sayanlara bir cevaptır. Yani namazda vacip değil, namaz dışında vaciptir bu. Yani namazda e, arada perde olmaksın veya bir duvar olmaksın kılınabilir. Peki duvar olsa kılınabilir mi? O da caizdir ileride belki e, hadisler gelecek onunla ilgili de veya İlmihalde zikrettim yani e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlar oraya gelen misafirleri cemaate kendi odalarından tabi oluyorlardı yani arada bir engel, perde, duvar olduğu halde de kılınabilir bunda da bir sakınca yok ama bu perde vaciptir demek problemdir illetlidir, bu hadise dayakırıdır eğer vacipse, yani bunlar perdesiz kılmış, nasıl oluyor dersiniz yani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadınların bakışlarının sakınmasını emrediyor. Arada perde olsa böyle bir emir olmaz. Evet, demek ki kadınlar tesettürüne riayet ederek, koku, tesettür, giyin, bu gibi konularda riayet ederek mescide gelirlerse, erkeklerin kıyafetleri de yerli yerinde olursa, yani birlikte yani erkekler ön safta, kadınlar arka safta namaz kılmalarında bir sakınca yoktur. Sadece e, bu konuyla ilgili olarak şöyle bir sakınca zikredilmiştir. Halvet yasalı umumidir. Yani imam tek yabancı bir erkek, kadın tek başına bu şekilde kılarlarsa bu halvete girer. E, bundan sakınmak gerekir. Onun dışında cemaat olunduğu takdirde bunda bir e, sakınca görünmemiştir. Zalim idarecilerin arkasında namaz kılmak. 271. hadis Ömeyr bin Hani dedi ki Haccaç İbn-i Zübeyir kuşatma altına aldığı zaman i̇bn Ömer radyalanmayı gördüm. i̇bn Ömer radyalanmanın evi ikisinin arasındaydı. Yani Haccac ile, Haccac'ın namaz kıldırdığı yer ile İbnü i namaz kıldırdığı yerin arasındaydı. Namaz vakti geldi zaman bazen bunlarla, yani bazen Haccac'la bazen İbn-i ile namaz kılıyordu i̇bn Ömer radyalanma. Haccaç'ın ee, bu Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göre bir eserdir. İbn-i Ebi Şeybe rivayet etmiştir. Elbani İrvalı Galel'de zikreder. Beyhaki bunun tam şeklini uzunca şöyle rivayet etmiştir. Umer Bin Hani dedi ki, Abdülmelik Bin Mervan beni mektuplarla Haccac'a gönderdi. Abdülmelik Bin Mervan dönemin halifesi, Emevi halifesi. E, <gülüyor> Haccac'da Medine valisi o dönemde. O sıralarda İbn-i Zübeyr radyalanma, e, hilafet iddiasıyla biat topluyor. Yani bir hilafet çekişmesi var. E, o dönemde de işte Haccac Vali, yani haccac Zalim diye bildiğimiz e, Haccac bin Yusuf-es Sekafi bu. E, çeşitli zulümleri var sahabeye, tabiine biliyorsunuz. Böyle bir zamanda ona gittiğimde Kabe'ye kırk mancını kurulmuştu. Kabe mancını katışına tabi tutuluyor. İbn Ömer radiyallahu namaz vakti geldiği zaman haccac ile beraber namaz kıldığını gördüm. İbn Üzübeir radiyallahu orada namaz vakti olduğu zaman da onunla beraber namaz kıldı. Yani İbn Üzübeir'in bulunduğu kada namaz kıldığının kada orada bulunduğu zaman namaz vakti geldi de da onun arkasında da namaz kılıyor. Ona dedim ki, ey Ebu Abdurrahman İbn Ömer'in künyesi, şu amellerine rağmen onlarla beraber namaz mı kılıyorsun? Yani amellerine baktığımız zaman bir tarafta Haccaç, zulmü belli. Bir tarafta İbnü Zübeyr Zübeyir radyalanma, yani bir çeşit isyan çıkarmış. Halifelik iddia ediyor. Bu amellerine rağmen bunlarla namaz mı kılıyorsun? Bunu soran kişi Haccaç'ın taraftarı, Emevi taraftarı olduğu için o şeyi kastediyor. Yani İbnü Zübeyrin arkasından mı namaz kılıyorsun bu amellerine rağmen diyor. Dedi ki, Ey Şamlıların Kardeşi Yani Şam o zaman Emevilerin Başkenti yani hilafet Merkezi Şam Merkez yeri vilayeti Şam Bu sebeple onlara Şamlılar deniyor Ey Şamlıların Kardeşi ben onları övüyor değilim Yaratıcıya isyan Olan bir hususta mahluka itaat etmeyiz Dedim ki Şamlılar hakkında ne dersin yani o Emeviler Hakkında ne dersin dedi ki ben onları övecek değilim. Ben peki ya Mekkeliler hakkında ne dersin? Yani İbn-i ve taraftarlar hakkında ne dersin? Dedim. Dedi ki ben onları da mazur görüyor değilim. Dünya için savaşıyorlar. Sineklerin bataklığa düştükleri gibi ateşe düşüyorlar. Yani her iki tarafta dünya mücadelesi veriyor. Yani yönetim mücadelesi. Sineklerin yönetim de... Şimdi e, bu meseleyi hep böyle dinle ilintilendirenler var ya, yani bu yönetim savaşlarını dini bir kılıfa sokmaya çalışanlar var. İşte hilafet falan filan. Yani bu hilafet mücadelesi. İbn-i diyor ki dünya için savaşıyorlar. Ve o zaman halifelik var yani. Günümüzdeki gibi de değil. Günümüzde hilafet söz konusu değil. İlgâh edilmiş, sabote edilmiş öyle diyelim. O zaman da hilafet var ve hilafet için yani sen layık değilsin ben layığım meselesi ee, şey olarak baktığın zaman yani İbnü Zübeyr sahabe, yani layık liyakat bakımından o ama ehlül halvel bel ak denilen emir ve karar mercilerin şamlılardan taraf yani Emevilerden taraf yani hilafeti ona vermişler bu yetkiyi ona vermişler bir savaş var bunun için bir savaş var. Her iki tarafı da İbn-i temize çekmiyor, ömüyor. Ama bu durumların, onların bu övülmeyen hallerinin arkalarında namazı terk etmeyi gerektirecek bir durum olmadığında belirtiyor. Yani iş tekvire varan, böyle dini suçlamalara götürecek bir şey değil. Bu mesele dünyevi bir çıkar. Yani yönetim, otorite savaşıdır. Haliyle burada Eneviler belli zaten. Abdülmerik bin Mervan, mesela Fasık bir idareci olabilir, haccaç, zalim bir vali olabilir. Karşısında Salih diyebileceğimiz i̇bn Bey'in hatalı bir işi var. Bunda temize çekmiyor. Devam ediyor. İşte dünya için savaşıyorlar. Sinekliğin bataklığa düştükleri gibi ateşe düşüyorlar. Yani yanlış iş yapıyorlar. Müslümanların kanlarının dökülmesine sebebiyet veriyorlar. Dedim ki, Benlik bin Mervan'ın bizden aldığı biat hakkında ne düşünüyorsun? Yani o bizden biat aldı. Bu konuda ne diyeceksin? i̇bn Radyalanma dedi ki, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dinleyip itaat etmek üzere biat ediyorduk. O bize gücünüz yettiğince diye telkin etti. Evet, Behaki, İbn-i Sakir ve Fevaidin'de temmam bu şekliyle uzun şekliyle rivayet etmişlerdir. Buhar ve müslimin şartlarına göre olan kısmı böyle muhtasar gelmiş az önce okuduğumuz şekilde. Yani i̇bn Ömer her iki tarafta da namaz kıldığıyla ilgili. Ama devamında e, bu Allah Resulü'nün aldığı biat, ona bir vurgu var. Yani Abdülmelik bin Mervan'a biat etmişsin, e, o işte layık değil bu hilafete. O ima yapıyor İbn-i Ömer İşte dünya için çarpışıyorlar, bundan dolayı kan döküyorlar. Hatta Kabe bombardımana tutuluyor, mancının katışı yapılıyor falan filan. Böyle cürümler işleniyor. Şimdi demek ki e, Umayr bin Hani soruyu soran İbn-i Ömer Radyalanma'nın söylediklerinden böyle ibret almış, düşünmüş ki iyi de diyor yani ben Abdülmelik bin Mervan'a biat ettim. Yani biatında bir ağırlığı var. Bu konuda ne düşünüyorsun? Acaba bozmalı mıyım bu biatı gibisinden? Ne yapayım? İtaat edeyim mi? İbn-i diyor ki işte biz dinleyip itaat etmek üzere biat ediyorduk Allah Resulü'ne. Yani sen biat ettiysen biatine bağlı kal ama meşru olmayan konularda itaat yoktur yukarıda zikrettik onu zaten. İtaat ancak meşru konulardadır. Yani onlar senin eğer bir Müslümanın haksız yere kanını dökmeye zorlarlarsa bu konuda itaat etme. Ama seni namaza çağırlarlarsa itaat et. Başka bir e, rivayette geldiği gibi Hasan el Basri'den de e, bu şekilde ifadeler gelmiştir. Buhari sayın zikreder bunu. Bize işte kan dökmeye çağırlarlarsa biz onlara icabet etmeyiz. Ama namaz gibi hayırlı bir amele çağırdıklarında biz onlara uyarız. Yani hayırlı amellerde iştirak ederiz diye daha başka ifadeler var. Yani başlıkla alakalı şu, başlığımız zalim idarecilerin arkasında namaz kılmak. Yani onların zalim olmaları, yöneticinin, halifenin zalim olması arkasında namaz kılmayı iptal eden bir durum değildir. Ehli Sünnet, Ehl-i Sünnet'in bu konuda ihtilafı yoktur. Akide meselesidir bu. Yani fasık da olsa, facir, zalim de olsa idarecilerin arkasında namaz kılınır. Ama e, tabii ki bu namaz şartlarına riayet edilerek uygun bir şekilde kıldırdıkları müddetçedir. Ama adam sana namaz diyor, namazdan başka bir şey kıldırıyorsa, zamanımızdakiler gibi, kıldır namaz değil ki. Yani vaktini, işte tadilerken şunu bunu iptal edici şeyler varsa... Veya tutup bir gayrimüslimi senin önüne imam diye geçiriyorsa, bunun arkasında namaz kılmak zorunda değilsin. Gayrimüslim diyorum, imam olduğunu söyleyen adam, kendi ağzıyla söylediği için söylüyorum. Adam tekfir ettiğimizden değil. Adam kendi söylüyor, ben bunu sırf para için, yani maaş almak için imamlık yapıyorum diyor. Müslüman olmadığını söylüyor adam. Ve bu adam diyanette görevli, halen de maaşlı bir şekilde imamlık yapıyor. Var yani böyleleri var. Bunun gibi tutup da bunun arkasında da artık namaz kılınmaz yani. İmamın cemaatten yüksekte durması 272. hadis. Hammam dedi ki Huzeyfe radiyallahu anh Medain'de insanlara yüksek bir yer üzerinde namaz kıldırıyordu. Ebu Nesut radiyallahu anh, onun gömleğinden tutup çekti. Namazını bitirince dedi ki bundan yasaklandıklarını yani sahabenin yasaklandığını bilmiyor musun? Huzeyfe radiyallahu dedi ki evet sen beni çekince hatırladım. Bu hadis Bukhar ve Müsmin şartlarına göredir. Ebu Davud, Hakim İbni Ebi tarihinde Hatip Beyhaki rivayet etmişler. Muhbil bin Hadis, Sahihül Müsnet de tahric etmiştir. Evet, bu hadis sahabenin bazı şeyleri unutabileceği konusunda açık. Yani ne demek? Allah Resulü dışında hiç kimsenin sözleri, fiilleri din edinilemez. Sahabenin mücerret fiili din edinilemez. İcma etmedikleri sürece. Ama Allah ümmeti sabıklıkla birleştirmez. Bu sebeple bir başka sahabe onu uyarıyor. Yani Allah onun uyarılmasına vesile kılıyor onu. Onu uyarıyor. O da sen beni çekince hatırladım diyor. Huzeyhe radiyalarının da maksadı belki namazı görsünler diyeydi. Yani namazı öğrensinler diye yapıyordu belki. Sebebini Allah bilir. Meselenin bizle alakalı olan durumu... İmam cemaatten yüksekte durmaz. Bugün bazı camilerde imamın e, secde ettiği, namaz kıldığı yere bazı yükseltiler yaparlar. Bazı camilerde var bu. Hepsinde olmasa da tam o mihrabın olduğu yerde seccade e, büyüklüğünde bir yükselti yapıyorlar. Bu caiz değil. Bir basamak, He, basamak şeklinde. Bu caiz değil. Eee Ebu Mesud radıyallahu işte bunun yasaklandığını hatırlatıyor. Huzeyfer radıyallahu da evet doğru söylüyorsun. Ben unutmuştum diyor. Evet. Namazdayken cünüp olduğunu hatırlayan kimse. 273. hadis Ebu Bekra radıyallahu anh Yani Nufey bin Haris radıyallahu anh. Ebu Bekra Künyeli. Ebu Bekir değil. Ebu Bekri Sıddık radıyallahu Değil. Bu Ebu Bekra nu Feybin Haris ismi radıyallahu an. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazına girdi. Yani başladı namaza. Sonra eliyle yerinizde kalın diye işaret etti. Sonra başından su damlayarak geldi ve namazı kıldırdı. Namaz bitince buyurdu ki: Ben ancak bir beşerim. Cünüp edim. Bunu bunu unuttuğumdan böyle yaptım. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. İbn-i el-Muhallada, İbn-i Ben, Ebu Davud, Ahmet, Beyhaki rivayet etmişler. Muhbil bin halca Camus Said'de rivayet etmiştir. Değişik lafızlarıyla, değişik ayrıntılarıyla Sahih-i İlmihal'de e, zikrettim bu rivayeti. Bukhari'de muhtasar olarak zikrediliyor. Ebu Davud'da biraz ayrıntılı. Darekudni'de biraz da ayrıntılı. Bu ayrıntıların hepsi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namaza başlamış olduğu şeklinde. Bu da buna delalet ediyor ama biraz kapalı gibi. Namaza girdi. Ama metnin sonuyla beraber düşündüğün zaman namazın kesinlikle başlamış olduğunu anlıyorsun. Çünkü namaza başlanmamış olsa gitmeden önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açıklama yapabilirdi. Eliyle işaret ediyor, bekleyin diyor. Buradan daha başka deliller çıkıyor. O Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olmasına rağmen beşerdir, unutmuştur, cünüp olduğunu unutmuş ve namaza başlamış. O haldeyken namaza başlamış. Yani namazı iptal edip yeniden kılalım demiyor da, hatırladığı andan itibaren sorumluluk başladığı için, yani kişi unutarak, yani buradan bu çıkıyor şimdi, unutarak namazı kıldı. Vakit çıktı. Ve vakit çıktıktan sonra abdestsiz olduğunu hatırladı. Abdestinin bozulmuş olduğunu hatırladı. O namazı iade etmesi, gerekmiyor manla çıkar buradan Çünkü kişi ancak bilince ilim sahibi olunca mesul olur Az önce zikrettiğimiz namaz esnasında işte ayakkabısında pislik olduğunu Cibir Aleyhisselam'ın bilinirmesi üzerine namazı bitirip hani bir an önce baştan alayım böyle bir şey yapmayıp da kaldığı yerden devam etmesi de bunu gösteriyor yani kişinin bilgisi olmadan, işte hatırında olmadan, zihninde, hatırında, kalbinde olmadan, yani unutarak yaptığı şeylerden dolayı mesulet yoktur. Bu buradan anlaşılıyor. Diğer bir fıkı cemaatle ilgili. Mesela e, bazı kardeşler, bu meseleyi bilmeyen bazı kardeşler, e, şöyle hareket ediyorlardı, e, ta ki biz bu hadisle uyarı yapıncaya kadar. İşte imam mesela, imama sonradan yetişti vatandaş. Veya İmam seferi, arkasındakiler muhkim. İmam namaz bitirdiği zaman sütreye doğru ilerleme hareketi yapılıyordu. Normalde sütreye doğru ilerleme meşrudur. Yani kişi ferden namaz kılıyor, e, sütreye doğru ilerleme meşrudur. İşte muvatta da İmam Malik'in rivayet ettiği bir hadiste, eserde Ömer bin Hattab Radyalan birisinin sütreden uzak namaz kıldığını görüyor. Ve namaz esnasında, o namaz kılarken, kendisi namazda değil tabii, onu tutuyor sırtından, sütreye doğru ilerletiyor. Yani namaz esnasında bu şekilde yürümek meşrudur. Bunda e, bir problem yok. Ama zikrettiğimiz şekilde meşru mudur? Buna onlar herhangi bir delil getiremezler. Yani cemaatle başlanmış bir namazda imam yerini terk etti diye, acaba imam yerini terk edince bizim sütremizde kayboldu mu? kaybolduysa işte süreye doğru ilerlememiz gerekir mi cemaat olarak? Bu bir problemdi. Bu hadiste böyle bir problemin aslında söz konusu edilmemesi gerektiğini anlıyoruz. Neden? Çünkü e, bu kaide imamın sütresi cemaatinde sütresidir. Yani bu biliniyor. Bu cepte şimdi. İmamın sütresi cemaatinde sütresidir. Dolayısıyla işte imamın önünden geçmediğin sürece, imamla sütü arasından geçmediğin sürece, safların arasında geçmende hiçbir problem yok. Peki, imam yerinden ayrılmak zorunda kaldığı zaman veya namazı bitirdi, fakat arkasındakiler cemaate yetişmiş, cemaate tabi, imama tabi olarak namaz kılıyorlar. O zaman nasıl olur? Bakın şimdi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şimdi kafanızda canlandırın. Mescid-i Nebevi olduğunu düşünelim bunun kuvvette muhtemel. Mescid-i Nebevi kılınıyor bu namaz. Sabah namazı çünkü. İşte ön saf var. Yani saf. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaza durmuş. Son anda hatırlıyor. Cünüp olduğunu hatırlıyor ve cemaate yerinizde kalın diye işaret ediyor. Allah Resulü namazdan ayrılıyor yani o esnada. Ayrıldığı zaman cemaate, sütreye ilerlemelerini söylemediği gibi Kendisi ayrıldığı için onların sütreleri de ayrılmış oldu. Yani Allah Resulü onlarla sütreleri arasında kaldı. Safın önünden geçiyor, önlerinden geçiyor, gidiyor ve gelince de kaldığı yerden devam ediyor. Yani onları sütreye de ilerletebilirdi. Ne yapabilirdi mesela? Safı önlerinden geçmemek için, safı ileri alır önlerindeki birisinin arasından geçer. Yani önlerinden geçmeyecek şekilde aralarından da geçebilirdi. Ee, ve namaz e, bozulmuyor. Dikkat edin. Namaz bozulmuyor burada. İmam yerinden ayrılsa dahi imamın stresi aynı şekilde devam ediyor. Bu da e, gösteriyor ki imam yerinden ayrılsa da cemaate yetişmiş kimse için, yetişmemişse ona bir şey demiyoruz. Yani en son secdeye yetişen, secdede yetiştiği sürece, o cemaate yetişmiştir. Rekata yetişmese bile cemaate yetişmiştir. Secdeye yetiştiği sürece, kişi cemaate yetişmiştir. Yani, bir kişiyi düşünelim böyle, cemaat namazını kılmış, adam dördüncü rekatın son secdelerine yetişmiş, durmuş safa. İmam namazı kıldı, bu devam edecek, tamamlayacak namazını. Bu kişinin, işte öndekiler ayrılınca sütreye doğru ilerlemesi gerekmiyor. Böyle bir şey de emredilmemiş. Yani böyle bir uygulamada yok. Yani namaz içerisinde böyle bir uygulamada yok. Yani bunun meşru kılan bir şey de yok. Sütrenin devam ettiği tezinde bu hadis zaten buna delil olarak yeterlidir. Yani imam yerinden ayrılsa da cemaatin şey devam ediyor. Şimdi tek başına kılan bu kişi de esasında cemaate yetişmiş olduğu için tamamladığı namazları da cemaat sevabını alarak yani cemaate uymuş gibi devam ettiriyor. Cemaatle kılıyor. İmam'a tabiymiş gibi kıl, kılmış oluyor. İmamın hükmü devam ediyor yani. Bu sebeple sütreyi ilerlemesinin gerekmediği görüşündeyiz biz bu hadisten istilal ile. Evet. Kaldığı yerden devam ettiği için mi namazı iade etmedi, etmediğimize anlamız gerekiyor mu? günüp olduğunu hatırladı tekrar iade etmesine gerek yok dedi mi? Baştan başlamıyor. Hmm. Yani şayet bu namazı bozsaydı dönerdi. İşte bu namaz olmadı e, bekleyin derdi. Baştan alırdı. Yani ben bir kus edip geleyim derdi ama bunu yapmıyor. Yerinizde bekleyin diye işaret ediyor. Sonra gidiyor başından su damlayarak geliyor. Sebebini de ancak selam verdikten sonra açıklıyor. Yani kaldığı yerden devam ediyor Allah Resulü Vesselam. Yani burada dediğim gibi ayrıntılar, mesela Dari'e Kutb'ün rivayeti daha ayrıntılı. Sayh-i zikrettim o mesinleri. Ebu Davud'da yine var. Bir ihtiyaç sebebiyle imamın yerine birini geçirmez. Bu da önemli bir ayrıntı. Namaz ahkamıyla ilgili iki tane hadis var bu başlık altında. 274. rivayet Abdullah bin Erkam Radyalent'ten namaz için kâmet getirildi. O gün kavmin imamı olan Abdullah bin Erkam radıyallahu anhu bir adamı elinden tutarak imamlık yapmak üzere öne geçirdi ve dedi ki: "Kâmet okunduktan sonra oluyor bu." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim: "Namaz için kâmet getirildiğinde birinizin helâ ihtiyacı olursa önce helâ ihtiyacını gidersin. Yani abdestte sıkışmışsa önce o ihtiyacını gidersin. Yani kendisi demek ki bu işe gidiyor." Yani helal ihtiyacını gidermeye gidiyor yerine de birini geçiriyor ki işte cemaat beklemez. Kannet okundu. Bu hadis Bukhari ve Müslim şartlarına göredir mi hamili emalisinde. Tirmizi, Ebu Daud, Ahmed bin Hamdil, İbn Uzeyme, Hakim Darimi, Taberani, İbn Kani, Mujeeb Musaabe Hatip tarihinde, İbn ebi Hayseme tarihinde beyhaki sunende rivayet etmişler. Muhbil bin Hadi Sayyül zikretmiştir. 275. rivayet İbrahim bin Abdürahman bin Af, Raïmullah'dan. Yani Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'ın oğlundan. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh, insanlara namaz kıldırırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Abdurrahman bin Avf geri çekilmek istedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onunla yerinde kalmasını işaret etti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh, namazına tabi oldu. Yani onun arkasında namaz kıldı. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Yani bu şekilde muhtasar şekliyle Buhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Yoksa geniş, uzun, ayrıntılı bir kıssayla buharide yer alıyor bu. Beni Said'e kıssasıyla ilgi olarak. Yani estağfurullah Sakife heyetiyle ilgili şeyde, Ebu Vekir radıyallahu hilafete seçilmesiyle ilgili uzunca bir kıssa vardır. Orada anlatılıyor bu. Yani Allah Resulü'nün arkasında namaz kıldığı bir sahibi olarak hilafete aday gösterilen kimselerden biri Abdurrahman minaf radıyallahu ee, bu şekliyle Heysem bin Kuleyb Eşşâşi Müsnedin'de Bezzar, Ebu Davud Ebu Yala, Taberani, Beyhaki tarihinde İbni Asakir rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Hadi, Cami-ü Said'de rivayet ediyor. Şimdi bu, bu hadisin fıkhına gelince e, bu iki yerde bildiğimiz kadarıyla iki yerde böyle bir şey oluyor. Birisi de biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından önceki son namazı diye anlatılan namazda İmam Eb Bakir o da geri çekilmek isteyen insanların sesleri üzerine, fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yerinde kalmasını söylüyor ona da. Sonra yanına oturuyor, oturarak namazını kılıyor. Yani burada da buna benzer bir şey var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada da İbn Aff'ın geri çekilmek istemesine yerinde kal diye mukabele ediyor. Yani şimdi. Burada iki ucu açık bir mesele var. Acaba e, imam yerine birisini geçirebilir mi? Zahiren böyle bir şeyin olabileceği, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en azından bunu ikrar ettiğini anlıyoruz. Çünkü ihtiyaç anında beyanın tehir caiz değildir. Yani bu kaydedir. İhtiyaç anında beyanın tekhiri caiz değildir. Beyanın ertelenmesi, açıklamanın geciktirilmesi caiz değildir. Burada bir ihtiyaç var. Nedir bu ihtiyaç? Böyle bir şey caiz mi değil mi? Abdurrahman bin Abbi'u hareketi yaptı. Yani geri çekilmek istedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da yerinde kal dedi. Fakat namaz bittikten sonra ey Abdurrahman bir daha böyle bir şey yapma. İmamın yerine kimse geçemez demedi. Dolayısıyla bu kaydeden dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın burada bir ikrarı olduğunu en azından söyleyebiliriz. Yani takrili bir sünnet var. İmam ihtiyacı anında, gerektiği yerde yerine birini geçirebilir. Önceki hadisi burada doğrudan delil getirmedik. Çünkü bu namaz başlamadan olan bir şey. Yani Kamet okunmuş ama namaz başlamamış yerine birisini geçiriyor. Kamet mesela başka bir imama niyetle okunmuş ama başka birisi demek ki imam olabiliyor. Burada bir sıkıntı yok. İkinci hadis ise namaz başladıktan sonrasıyla alakalı... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işte Abdurrahman bin Alfa bir uyarı ikaz gelmediği için biz bunun caiz meşru olduğunu anlıyoruz. Yani imam e, önceki babda şu vardı. Abdesti bozuldu diyelim. Cemaati bekletir, gider abdest alır. Namazı kaldığı yerden devam ettirebilir. Hiç konuşmadan gider abdest alırsa veya, e, bunun namazı böyle tamamlar. Burada mesele yok. Veya ne yapar? Abdurrahman bin Af'ın yaptığı gibi Allah Resulü'nde onayladığı, takrir ettiği gibi arkasındaki kişilerden birisini yani beklemesinler onlar beni. Ben tamamlarım, yetiştiğim yeri tamamlarım diye düşünür. Birisini geçirir yerine, o namazı kıldırır. O da abdestini alır, gelir neyse. Bunların her ikisi de demek ki meşru. Bu hadislerde bu delalet var. Evet, Allah izin verirse safların ikamesi Başlığıyla bir sonraki derste devam edeceğiz. Hocam, geri çekilmiyor mu o rivayette? Şimdi o rivayette doğrusu geri çekilmiyor. Ayşe radıyallahu anlattığına göre e, geri çekiliyor. Allah Resulü aleyhisselatü ve kıldırıyor diye anlatıyor Ayşe radıyallahu anh. Fakat e, erkek olan sahabeler, yani safta bulunmuş olan sahabeler e, Allah Resulü'nün e, Ebu Bekir tabi olarak kıldığı şeklinde açıklıyorlar. Yani Ayşe Radyalan'ın orada bir yanılgısı var. Ee, Cabir Radyalan gibi erkeklerden, Ebu Said el-Hudri Radyalan gibi erkek olan sahabiler, erkek olan râviler olayı anlatırken işte yerinde kalmasını işaret etti sonra yanına oturdu. Zaten buradan bir problem çıkarmış fıkıh uleması. Ayşe Radyalan'a çünkü Bukhari hadisi o da. Ayşe Radyalan'a'dan isnadı sayı ama Ayşe Radyalan'a'da bir yanılgı var. Şimdi diyorlar ki yani ihtilaf buradan çıkıyor. İmam oturarak namaz kıldırdığında cemaat ayakta kılabilir mi? Cemaat burada ayakta kılıyor namazı. E nasıl oldu? Şöyle tevil etmeye kalkıyorlar ondan sonra. İşte Ebubekir Bekir anh Allah Resulü'ne tabi oldu, cemaat Ebubekir Ebu anh'a tabi oldu diye uçuk bir yorumda bulunuyorlar. Bu da geçersizdir. Neden? Çünkü Allah Resulü aleyhisselatü vesselam vefatından bir ay kadar önce buyuruyor ki, İmam ayakta kılıyorsa siz de ayakta kılın, imam oturuyorsa siz de oturarak kılın diye emrediyor. Yani cemaatin ayakta imamın oturmasını yasaklıyor. E burada eğer Ebû Bekir radıyallahu anh Allah Resulü'ne uyduysa o niye ayakta kıldı? Yani bu e, meseleyi halletmiyor. Bu durumda e, meseleyi, problemi çözen erkek sahabelerin anlattığına itibar etmektir. Çünkü onlar cemaatin içerisindeler. Ayşe radıyallahu han bu ayrıntıları bilmesi daha uzak görünüyor. Erkek sahabeler diyor ki namazı kıldıran, Ebu Bekir radiyallahu anh'ıydı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, onun yamacına oturdu. Onun arkasında namaz kıldı. Aynen, yani i̇ki evde olmuyor mu bu, Ebu Bekir radiyallahu anh'ın? Biri bekalından, dediğiniz gibi bir gün önce... Yani bu olay... Bir de sakife olay var yani dediniz hocam, o ikinci vakti Ebu Bekir radiyallahu anh'ın... Orada, orada Abdurrahman bin Af imam. Orada Ebu Bekir radiyallahu anh'ı bırakmıyor mu hocam yerine? Yani. Şimdi yerine bırakması ayrı bir şey. Kendisi cemaate tabi olarak Abdurrahman bin Af'ın arkasına kılıyor. Cemaate gecikiyor. Biraz geç geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. onlarla beklemeden namaza duruyorlar. Allah Resulü de gelince Abdurrahman bin Af geri çekilmek istiyor. Yerinde kalmasını işaret ediyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O, o kıssadaki o değil. Yani, da o Esmâ-ül Hüsnâ'nı, Subhaneke ve bihamdik ve eşhedü en lâ ve ve